Dihillah felamudillela ve men yudlil felahadiyela ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerika la ve neşhedü en abduhu ve rasuluhu emma ba'd feya ibadallah ittakullah ve eti'uhu inna allahe ma'al lezine attakav ve hum muhsinuhu Kâl Allâhü Taala azza wa jalla, fi kitâbi al-karîm. Özvûllâhî min al-shaytânir-rajîm. İsmi llâhi r-Ra'manir-rahiim. Kull. İnna mal'il-ilmu îndâ Allâh. Vâkâl Allâhü Taala fi âyeten ökra. İnna ma فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ ve هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً إِلَّا أَهْلَ الذِّكْرِ فَأَنْتَ تَشْهَدُ وَأَنَا مَعَ olduğum sırasıyla ayetlerin malini vereyim. Önce Mülk suresi 26. ayette Cenabı Hak de ki: İlim ancak Allah'ın katındadır, ondan gelendir. Ben ancak uyarıcı, apaçık bir uyarıcıyım. İkinci okuduğum ayette, Fatır Suresi 28. ayette Cenab-ı Hak kulları içinde ancak alimler, gerçek anlamda ilim sahipleri Allah'tan haşyet duyar, korkarlar, der. Üçüncü okuduğum ayette, Câsiye Suresi 23. ayet Hevasını, keyfini, arzularını ilah edinip Allah'ın bir ilim üzere e, hak ettiği için saptırdığı kulağını ve kalbini mühürleyip gözünün üzerine perde çektiği kimseyi gördün mü denir. Sevgili kardeşler okullar iki hafta kadar önce açıldı ve e, Türkiye'de 18 milyon civarında orta öğretim öğrencisi ve işte milyonlarca da üniversite öğrencisi okullara devam ediyor. Bir de açık öğretimler var. Onlarla birlikte Türkiye'nin yarısından çok fazlası şey dörtte birinden çok daha fazlası e, resmi okullarda eğitim görüyorlar. Yani gençler söz gelimi bizim öğrencilerimizi çıkartırsanız 20-25 yaşından daha genç birkaç kişiyi şurada bulamayız. Nerede bunlar? Başka bir mabette. Başka bir e, zatın önünde eğiliyorlar. Başka daha önemli bir görev yapıyorlar Allah'ın e, ibadetinden ona yönelmeden. Adını e, resmen net olarak koyarsak e, okullarda Müslümanca insan yetişmiyor veya öyle bir program uygulanmıyor. O da kendi sistemi üzerine farklı bir ibadet içerisinde devam ediyor. Yani eğitimi ikiye ayırırsak biri cahiliye eğitimi birisi de İslami eğitimdir. Allah Resulü bugün e, bu devletin başında olmuş olsaydı, eğitim kurumları bu halde mi olurdu? E, peygamberlerin tümünün mücadelesi evvela putlarla ve putperestlerle olduğuna göre bugün okullarda Allah'ın Allah'a kulluk mu hakimdir? Başkalarının e, prensipleri doğrultusunda başkalarının izinde giden, onların heykellerinin önünde saygı duruşunda bulunan insanların yetiştirilmesi mi öne çıkartılır? Bizim çocuklarımız ve bizim elimizden alınıyor, hizmet adıyla bizim dinimize bizim anlayışımıza tümüyle ters şekilde yetiştiriliyor. Batının insanı nasıl yetiştiriliyorsa, hangi değerler üzerine eğitim veriliyorsa, maalesef Müslümanların çocukları da aynı eğitimden geçiriliyor. Sonra şikayet ediyoruz. Nasıl insanlar karısını doğrar, babasına silah çeker, işte çocukların ırzına geçer, şöyle hırsızlıklar, böyle yolsuzluklar. Bunlar uzaydan gelmediler. Bunlar Buralarda eğitim kurumlarında, televizyonların önünde, devletin imkanlarının öne çıktığı şekilde yetiştiler. Evet, hangimizin çocuğu ne kadar gerçekten bize benziyor, gerçekten Allah'a kulluk yapma durumunda ve bizden daha fazla eğitim gördüğü için, babalardan daha fazla eğitim gördüğü için, efendim onlardan daha dürüstü, daha ahlaklı, daha Allah'a saygılı bir vaziyette olabiliyor. Tabi nereden neyi beklememiz gerektiğini iyi düşünmemiz icap eder. Allah'ın vahyinin öne çıkmadığı, tümüyle batı tarzda eğitim gören insanların Dünyada bile ne kadar faydalı bir yola gireceğini düşünmek zor olmasa gerektir. Ama biz çocuklarımızın sınavlarıyla, imtihanlarıyla, falan okula kaydolmasıyla, kaliteli dediğimiz okullara girmesiyle, üniversite sınavlarını kazanmasıyla övünen bir duruma geldik. Ahiret o önemli değil. Hatta dünyada bile bunun karşılığını gördük. Çocuklarımız bize ne kadar saygı duyuyorlar, ne kadar bizim dediklerimizi yerine getiriyorlar, ne kadar çocuklarımızla belirli bir yaştan sonra övünecek duruma geliyoruz. Yani evlatlarımız birer fitne, ağır bir fitne olarak başımıza dünyada bile çoğunlukla bela kesiliyor. Bunun bir de ahiret tarafı var. Yakamıza yapışıp biz büyüklerimize, efendilerimize itaat ettik, onlar da bizi sapıttılar. Rabbim bize verdiğin azabın iki mislini bizi böyle yetiştirenlere ver ve onlara en büyük lanetle lanetle demesini inşallah biz de muhatap olarak duymayız. Gençlerimiz dünyada bile faydalı olmayan nice gereksiz bilgilerle senelerini harcıyorlar. Söz gelimi bir lise mezunu veya bir üniversite mezunu bir gence. Taze balık nereden anlaşılır ya da yumurtanın bayatı nasıl belli olur diye sorsanız. Ne bileyim bir tahtaya bir çivi nasıl çakılır diye eline çekiç verseniz, hayatta lazım olacak herhangi bir şeyle ilgili bir soru sorsanız herhalde yüzünüze aptal aptal bakacaktır. Ama hiç lazım olmayacak Almanya'nın ruh bölgesinde hangi madenler çıkar onu öğrenecektir. Kurbanın efendim iç organlarını ve vesairesini öğrenecek. Çok lazım sanki. Kurbağa ameliyatına girecek. Onun organlarını iyi bilmesi. Hayatta neye lazımsa o kadar kimya formüllerini ezberleyecek. Geometride çizimler yapacak. İyi de ahiretle ilgili, Kur'an'la ilgili, hayatın zorluklarıyla ilgili hemen hiçbir şey onun gündeminde olmayacak ne dava, ne ideal, ne hedef, kuru kuruya bazı bilgileri e, bilen ama haddini bilmeyen, Rabbini bilmeyen ukala tipli insanlar yetişecektir. Evet, bütün bunları e, sorgulamak zorundayız. Maalesef çocukları e, bizim elimizden alıyorlar ve senelerce bizim inancımıza, bizim kültürümüze, değerlerimize düşman olacak şekilde yetiştiriliyorlar. Okul bunun bir bölümü, sokak okulu, çevre okulu, televizyon okulu, internet okulu, piyasa okulu gibi düzenin yine kontrolünde olan çocuklarımızı tepe çevre kuşatan bir sürü İslam'a zıt zihniyetler yine çocuklarımızı gayri İslami olarak yönetiyor, yönlendiriyor, yetiştiriyorlar. Evlatlarımız bize emanet edilmiş. Allah onları bizden soracak. Ve bugünün küfrüne değil, yarının küfrüne meydan okuyacak, karşı çıkacak şekilde onları yetiştirmekle yükümlüyüz. Buna rağmen bu Bizim kadar bile dini tanımayan, dine boyun eğmeyen e, maalesef nesiller yetişiyor. Evet, bunun arka planını iyi değerlendirmek ve mevcut iktidarın da temel olarak okullarda ciddi manada İslami bir eğitim için e, gerekli adımların atıp atmadığını değerlendirmek zorundayız olaya formalite icabı elif bir eğitimiyle haftada bir Atatürkçülük eğitiminin yanında siyer dersi koymakla iş bitmez. Bunlar göstermelik formalite şeyler. Orada Kur'an merkezli, vahiy merkezli Allah'ın emrine uyulacak İslami bir eğitim mi alınıyor? Aynen Avrupa tarzı cahili bir eğitim mi alınıyor? Avrupa'da ve dünyada çoktan heykellere saygı duruşu kalktı. Artık Rusya'da bile Lenin'in heykellerine itibar eden kimse kalmadı. Çin'de bile Mao'nun heykelleri tuvalet taşı oldu. Bir Türkiye'de var hala. Okulla, eğitimle ne alakası vardır? Hafta başında, hafta sonunda, heykelin karşısında heykel gibi dikilmenin Allah aşkına eğitimle ne alakası var? Atatürkçülüğün o kadar genel boyutta çocuklara sık sık zihniyet olarak aşılanmasının ne anlamı var? Adam yaşamış, ölmüş, gitmiş, seneler geçmiş üstünden. Bu kadar yüceltmenin, putlaştırmanın, o zihniyetin devamının İslam'la ve hatta insanlıkla, eğitimle alakasını biz sorgulayın bakalım. Ve oy verilen iktidarlara kimse böyle hesap sormuyor. Benim çocuğumu niye putperest yetiştiriyorsunuz diye. Kimsenin öyle bir derdi yok. Kimsenin derdi yok. Yani iş kadar aşk kadar önemli değil. Çocuklarımızın heykellerin karşısında Ebu Cehiller gibi ee, bir heykelin saygısı içerisinde olması kimseyi rahatsız etmiyor. Halbuki din tevhid dinidir. Tevhid de her şeyden önce putperestliğe Allah gibi saygı duyulan, Allah'a saygı duyulur gibi saygı duyulan her şeyi reddetmeye dayanır. Evet, zaten sadece buna bile müsaade eden karşı çıkmayan insanlar çocuğun zihnine, gönlüne ne tür sevgiler, ne tür bilgiler verildiğini önemsemeyecek. O yüzden çocuklarımızın okullarda müşrik olmama, müslümanca yetişme özgürlüğü yok her şeyden önce. Ve zekaları körleştirilir, ahmaklaştırılır, tek tip, tek düzey hale getirilir. İtiraz yoktur. Öğretmen ne derse odur. Ve böylesine bir e, insani ölçüler içerisinde bile kafasını çalıştırmayan, eleştirmeyen, düşünmeyen, bir dava peşinde olmayan, inancı hiç de önemsemeyen nesiller yetişir. Bunlar bizim nesillerimiz. Evet. sonra sonra bunlar bizim yerimize e, ne yapacaklar yeryüzünde söz sahibi olacaklar bizden çok daha e, tek teknolojik geliştiği ve hayat e, farklı anlamlar kazandığı halde bunlar cahiliye artıklarının I, izinden gitmiş olacaklar. I, günümüzün insanı bile olmayacaklar. Evet. Bu konuda ne yapmak lazım? Eğer devletle bağımızı koparamadıysak eğitim konusundaki i, i, baskıları i, önemsiyorsak hiç olmazsa hiç olmazsa cumartesi pazar günleri çocuklarımızı eğitecek yerler bulalım. Veya biz neye duruyoruz ne güne? Çocuklar bize teslim edilmiş. Evlerimizi niye okul haline getirmiyoruz? Niye onları çocuklarımızı başkalarının Müslüman olmayanların yetişmelerine, yetiştirmelerine müsaade ediyoruz da anne baba olarak e, hocalık, öğretmenlik yapmıyoruz. Annenin, babanın yerini kimse tutamaz. Annenin, babanın sevdiği kadar çocuğunu hele bir öğretmenin sevmesi mümkün değil, beklenemez. Biz çocuğumuzu düşünmezsek başkaları ne kadar düşünür ve hangi inanca göre yönlendirir? E, yani önce Anneler bir eğitimci olmalı. Anneleri kim yetiştirecek? Koca aynı zamanda hoca olmalı. Evde aile reisi olduğunu evin öğretmeni olarak göstermeli. Ayşe annemizi, Ümmü Seleme annemizi ki bunlar müctehide hanımlardır. Kim yetiştirdi? Allah Resulü o kadar görev içerisinde o kadar meşgale içerisinde hanımlarına da, çocuklarına da, torunlarına da e, bolca zaman ayırabiliyordu. Bizimse daha önemli işlerimiz var. E, çocuklarımızdan daha önemli, cennetten daha önemli iş mi olur? Yaratılışımız Allah'a kulluk için. Kulluğu parantez içine alırsak, işti, açtı, eşti koşturmaya başlarsak, ne biçim Müslümanız biz? Yaratılışımız bunun için. Esas bu. Diğer şeyler teferruat. Allah'ı razı etmenin, kulluk yapmanın dışında. Çocuklarına önem vermeyen kimse daha hayırlı niye önem verecektir? Efendim ben onların rızkını kazanmaya çalışıyorum. Yani rızkı veren Allah, onu herkes yapıyor. Onunla hiç övünmeye kalkma. Rızık esas manevi rızıktır. İman veremediysek, ahlak veremediysek, Allah'ın razı olacağı şekilde emanete ihanet etmeden onları Müslümanca yetiştiremediysek yuh olsun bize. Ağır bir söz mü? Yuh olsun bize. Allah'ın emanetine ihanet ettiysek. Evet, hele onların Allah'tan uzak, başka ideolojiler peşinde, başkalarını yüceltecek tarzda Allah'ı ibadeti önemsemez tarzda yetiştirdiysek, doktor olsa ne olur, mühendis yerişli yetiştirsek ne olur? Allah madalya mı verecek, kendisinden uzak nesiller falan makama geldi diye? falan üniversitede okuyor diye övüneceğine evvela Allah'a Allah'la arası nasıl onu değerlendir oğlunun kızının evet kızlarımızın kıyafetine bir bakın ve bir de Müslümanlığımızla bir karşılaştıralım kafalarının içindekilerine bir bakın ve Allah bize niçin onları emanet etti onları bir hesaba katın evlerimizi okullaştırmak zorundayız. Sonra çocuklarımıza her şeyden önce Allah'ı dini, ibadeti sevdirmek mecburiyetindeyiz. Yetiştiği eğitim tarzını kontrol altında tutmak, küfürle, şirkle kirlenen zihnini, gönlünü en azından evlerimizde arındırmak mecburiyetindeyiz. Yani evlerimizde karantinaya alıp arındırmalardan geçirmek Kur'an eğitimine tabi tutmak zorundayız. Kur'an sadece Elif Bey öğretilip Arapçası ile okunmak üzere indirilmiş bir kitap değildir. Çocuklarımıza Kur'an'ı öğretiyoruz. Manasını, manası olmasa da olur. Onu hiç önemsemiyoruz. Halbuki Kur'an yaşansın diye, uygulansın diye hem okullarda, hem sokakta, hem iş hayatında, hem inancımızda, hem ahlakımızda tatbik edilsin diye indirilmiş bir kitap. Sınavlara hazırlıyoruz, hazırlanmalarına müsaade ediyoruz. Peki ahiret sınavı ne olacak? Bizim sınavımız da onun sınavının kaybolduğunda mümkün ki kaybolacak. Onu hiç önemsemiyoruz. Olmasa da olur. Ama öteki sınavlar çok daha önemli gibi değerlendiriliyor. Sonra şikayet ediyoruz. Çocuklar bizim sözümüzü dinlemiyor. Çok mu önemli senin sözünü dinlemediği çocuğunun? Allah'ın sözünü dinlemiyor. Allah'a isyan ediyor. İbadet etmiyor, inancı bozuk. Ama sen hala bana saygı duymuyor çocuk. Önemsediğin husus bu. Rabbinden daha mı önemlisin? Ve sana emanet edileni sen bu hale getirdin. Sen razı oldun. Sen dostunu düşmanlı tanıtmadın. İnancını vermedin. Sonra kendinle bağlantılı böyle şikayetler. Ve çocuklar ne yapılıyor tekrar edeyim? Bizim elimizden alınıyor. Devletin çocuğu oluyor. Osmanlılarda devşirme usulü vardı. Askerlik konusunda. Giderlerdi Hristiyan çocuklarının akıllı, zeki çocukları toplarlardı. Müslüman usulüne göre yetiştirirler. Sonra belki babalarına, babalarının memleketine savaş yaptırırlardı. Yeniçeriler böyleydi. Şimdi tam tersini uyguluyor Batılılar. Bizim çocuklarımızı alıyorlar, Batı tarzı yetiştiriyorlar, bizim inancımıza düşman haline getiriyorlar. Teröristler uzaydan gelmedi. Burada yetişti. Canavar nesiller burada yetişiyor. Mümkün 10 sene sonra, 20 sene sonra ne olacak bu insanların hali? 10 sene önce bu kadar e, akrabalar arasında öldürmeler, kesmeler, biçmeler var mıydı? Ve nereye doğru gidiyor ülke? Nereye doğru gidiyor? Alnı secdeye değmeyen evinde veya bulunduğu yerde kıbleyi bilmeyen ama gevurlu gavurdan da iyi bilen insanlar yetişiyor. Ve bizler bunlara ciddi manada hiçbir tedbir almadan uyum sağlıyoruz. Bir çocukla karşılaştığımızda oğlum kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Sanki çok önemli. Yani, namaz kılıyor musun? Ne kadar iman ettin? Kur'an okumasını biliyor musun? Yok böyle soru biz dedi. Kaçıncı sınıf, çok mu önemli? Üçüncü sınıfa gidiyor, beşinci sınıfa gidiyor. Ne olacak? Bizim hayata bakışımızı yansıtıyor bunlar. Değerimizi, neye değer verdiğimizi gösteriyor. Evet. İnsanları neye göre ölçüyoruz, nereye göre yönlendiriyoruz, hangi türlü eğitim vermek istiyoruz? Allah Resulü kendi zamanındaki cahiliye kurumlarına, cahiliye eğitimine nasıl bakıyordu? Bugün yaşasaydı çocuklarını söz gelimi herhangi bir okula gönderir, heykellerin karşısında saygı duruşunda bulunmasını gayet doğal, görür müydü? Bırak sünnetin diğer yönlerini, sakal bırakmayı vesaireyi. Önce Kur'an'ın en öne çıkarttığı tevhidi öne çıkardı. Tevhid olmadan sünnet mi olur? Farz mı olur? Evvela hesaba çekileceğimiz hususlar cehenneme odun mu yetiştiriyoruz evlat diye ve bizim de cehenneme sürükleyecek insanlar mı yetiştiriyoruz? Dünyada başımızın belası olsun diye mi yetiştiriyoruz? Yoksa gözümüzün nuru e, ahirette de bize belki dünyadaki salih amelleriyle dualarıyla e, katkıda bulunacak e, salih evlatlar mı yetiştirmeye çalışıyoruz? E, önce mümin olması lazım çocuklarımızın ne kadar önem veriyoruz ona. Mümin olmazsa ne namazı namaz olur ne de namaz kılar ne tesettürüne bürünür. Evet sevgili arkadaşlar. Önem vermediğimiz bir konuyu bakın bir hayvanlar bile nasıl önem verir. Bir tavuğun yavruları vardır civcivleri. Almaya çalış, üzerine git bakalım civcivlerin aslan kesilir. Hayatını ortaya koyar üzerine at, üzerinize atılır. Zarar vermesin yavruma diye. Öyle mi? Bizse zarar verecek, onların dünyasına da ahiretine de zarar verecek kesime kendimiz teslim ediyoruz, kendimiz yardımcı oluyor. Dostunu, düşmanlığı tanıtmak nere? Düşmanıyla işbirliği yapıyoruz. İsterseniz öyle değil deyin. Ama ispat etmeniz için en azından okulları benim kadar tanımanız lazım. Ben e, lisede, de senelerce öğretmenlik yapmış. Sonradan e, tevhid ehli insan yetiştiremediğimi gördüğüm için ayrılmış bir insan. Okulları sizin kadar, sizden daha iyi tanıdığımız zannediyorum. Evet, her şeyden hesaba çekileceğiz, ama özellikle evlatlarımızdan. İnne ma lüküm ve evla fitne. Mallarınız da, evlatlarınız da muhakkak fitnedir. Başınıza bela. Ahiretinizde size cennetinize engel olabilecek bir fitneye dönüşmesin. Bunun için çocuklarımızı Müslümanca yetiştirmemiz lazım. Evet. Yani cuma namazına gelmekten daha hayırlı bir iş yapıyorlar. Onun için gençlerimizin hiçbiri yok buralarda. Başka zamanda hep hayırlı işler yaptıkları için bizimle daha farklı alanlarda bulunmuyorlar, bulunmayacaklar. Ama Allah onların hesabını tekrar edeyim bizden soracak. Bizden sor. ee, onun için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Onların e, dünyevi okullarda başarısından daha çok Onların haramlarından uzaklaşması, ibadetleri yerine getirmesi, haram helal bilincine sahip olması, kız erkek karma karışık ahlaki dejenerasyon içinde yaşarken, ahiret bilincinden uzak bir yola girerken, bize düşen neler olduğunu yeniden düşünmemiz gerekir. Söz gelimi burada bir dernek var, talebeler okutuluyor. Vatandaşlardan cuma namazına gelen sizlerden, ya bizim çocuklarımız ne olacak? Onlar için bir yer, yurt yok mu? Okutma durumunuz yok mu? diyen hemen hiç kimseye rastlamıyoruz. Onların ahireti gerekmiyor. Onların matematikte daha iyi olması gerekiyor. Onların falan okula girecek şekilde yarışması gerekiyor. Öyle değilse i, aksini gösterin, uygulayın. Birbirimizden bu konuda da ne yardım istiyoruz? Evlatlarımız yoldan çıkıyor, ondan sonra i, ondan sonra rahatsızlığımızı gündeme getiriyoruz. Onları o hale getirenler her şeyden önce bizleriz. Ne diyor hadiste? her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra ana babası onları Hristiyan yapar, Mecusi yapar veya Müşrik yapar. Evet, Kimler? Ana babalar. Efendim biz yapmıyoruz. E siz yaptırıyoruz biz. E yapmal yapmalarına sebep oluyoruz. Teslim ediyoruz gayri İslami zihniyetlere. Onlar da bizim adımıza Çocuklarımızı gavurca yetiştiriyorlar. Eyvallah. Notlarım vardı, ona sıra gelmedi. Bir giriş mahiyetinde bunları gündemleştirdim. Fırsat olursa haftaya eğitimle alakalı ne yapmamız gerektiği hususunu biraz daha açmak istiyorum. Tabi bunlar çoğunlukla burada kalacak. Sadece söz olarak Dinlemiş olacağız. Uydum sürüye, uydum kalabalığa deyip, herkes ne yapıyorsa biz de onları yapacağız. Sonra da, sonra da kimden nasıl şikayet ettiğimizi bilmeden şikayet edeceğiz. Rabbim aklımızı başımıza geçirsin, emanetlere ihanet ettirmesin. Çocuklarımızı, eşlerimizi, göz nuru, göz aydınlığı eylesin, fitne eylemesin inşallah Ela inne el kelam ve eblegan nizam kelamullahi'l-melik'il-aziz il-allam kema kalallahu tebareke ve teala fil-kelam ve iza kur'el-kur'an festemi o'leh ve ansitû le'allekum